İnsanlıktan çıkmadıkça Mükemmellik iddiasında Bulunamayız Bu mükemmellik savunmaları Bu tahminler Uygulamada işimizi geciktirmekten başka bir işe Yaramaz Bir insanın bir gelin alması Eş edinmesi Kadın veya erkek eş edinmesi Bir çocuk yetiştirme Arzusu hocanın talebe Yetiştirme arzusu İnşaat yapar gibi Her şeyi birinci sınıf olacak şeklinde Bir kural peşinden yürütülemez Bu şeytan taktiğidir Çocukları üzerinde Peygamberlerin Çocuklarından bekleyemediği şeyleri Beklemeye kalkanlar O çocuğu harap etmekten başka bir sonuç görmeyeceklerdir Eşini Peygamberin eşinde göremediği meziyetlerle görmek isteyenler ve bunu göremeyince de eline kırbaç alanlar sadece kendi kuyularını kazacaklardır. Zira Allah insanlık şartlarını peygamberlerinden bile aleyhimusselam cemiyan kaldırmamıştır. Peygamberleri de yiyen içen Kur'an'ın ifadesiyle çarşılarda dolaşıp ticaret yapan çoluk çocuğunun maişetiyle uğraşan kimseler olarak yaşadılar bu dünyada. Onlar da akşam sofraya oturmak zorunda kaldılar. Onlarda niye böyle yaptın sorusunun cevabını verdiler. Onlar da niye böyle yapıyorsun demek zorunda kaldılar. Biz gerçekçi olmak zorundayız.